Nehmadahu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati amalina Men yehdihi allahu felamudillelah wa man yudlil felamudillelah wa man Wa la ilaha illallahu vahdahu la shereika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin finnar Evet arkadaşlar Hudbetul Hacı ile açılışımızı yaptıktan sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi yaptığı gibi hamd senada bulunup onun uyguladığı şekilde haber verdiği ayetleri hatırlatıp yollarının en doğrusu Sözlerinden en doğrusunun Muhammed Aleyhissel e, Allah'ın sözü olduğunu, yolların en doğrusu Muhammed Aleyhissel Vasseremin yolu olduğunu, en kötü işlerinde sonradan uydurulan bidatler olduğunu haber verdikten sonra akaid dersimize başlıyoruz. Hatırlarsanız önceki derste e, imanın kapsamını işlemiştik ve bu imanın kapsamını işlerken dedik ki iman ehli sünnet ve cemaatın nazarında akidesi bunun üzerindedir. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle de isbattır. Bu üçü birbirine bağlıdır. Sadece dedik ki İmam Ebu Hanife rahimeullah ameli imandan saymıyor. Böyle bir farklı söylemi var. Ancak Bu kendisi bu konuda isabet ettiyse iki ecir alırdı. Ancak etmedi yine bir ecri vardır. Bunları açıkladıktan sonra bugün de imanın neyi? İmanın şartları diyorlar. Ancak doğrusu imanın evet esaslarıdır yani rukunleridir. Şart hafif kalır arkadaşlar. Rukun. Rukun ne demektir? Yani olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla hepimizin bildiği, ementu diye ifade ettiğimiz imanın esasları. Selamünaleyhisselam ve Selam, rahmetullahi ve bebekler. Şimdi bu niçin önemlidir? Şimdi şu sokakta çıkıp kime sorsanız derseniz ki bize imanın şartlarını say. Hani onlar şart dedikleri için. Size başlar saymaya der ki, ementu billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusuli. Ey devam eder. Peki. Haydi bize anlat. Ementü billah yani Allah'a iman etmek değil mi? O zaman sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun desen gerçekten size doyurucu bilgi vermez. Mele'iketi veya dediği ve Kutubi kitaplarla ilgili ya da ve bil kader dediğimiz şey kaderle ilgili kadere iman ediyor musun? Evet lütfen bize kaderi anlat derseniz inanın size yapacağı kader tarifinde Belki de mürciye gibi inanıyor. Belki mutezile gibi inanıyor. Belki kaderi inkar eden kaderiler gibi inanıyor. Belki cebriye gibi inanıyor. Yani bakın bunlar tarihteki sapık fırkalardır. Ama bilmiyor. Niçin? Çünkü ilimle elde etmemiş bunu. Yani takliden imanın esaslarını biliyor. İlmen bilmiyor ki. Bu sebeple bu meclislerde... Bunları konuşmak ve bir Müslüman gerçekten iman etmesi gerektiği gibi iman etmesinin önemi büyüktür. İslam akidesi altı temel esas üzerinde kurulmuştur. Bunlar da Allah'a, kitaplarına, enbiya'ya, ahiret gününe hayrı ve şerriyle, kadere inanmaktır. Peki bunun bu şekilde olduğunun delili Bakara Suresi'nin 177. ayetidir. Bakınız Rabbimiz Kitab-ı Mübin'inde diyor ki bizlere: "Leysel birra en tuvel vucûhakum kıblal meşriqi vel mağrib" iyilik Sizin yüzlerinizi doğuya veya batıya dönmeniz değildir. Velakin el birra men amena billahi ve'l yevmil ahire ve'l Gerçek iyilik buyuruyor Rabbimiz Panova Teala Allah'a inanmak Ahiret gününe inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak ve enbiyaya inanmaktır buyuruyor Bakara suresinin 177. ayetinde. Dolayısıyla bunlar inanacağımız esasları bize haber veren ayetlerdir. Rabbimiz bunlara iman etmeniz gerektiğini haber verdi. Yani kişi çıkıp diyemez ki vallahi ben Allah'a inanıyorum ama meleklere inanmıyorum. Peki ben dese ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına inanıyorum ama işte şu peygambere inanmıyorum. Örnek veriyorum. Bu kişi nedir arkadaşlar? Kâfirdir. Ne yapması gerekir? Kur'an ve sünnetin haber verdiği esaslara olduğu gibi iman etmesi gerekir. Şimdi Dikkat edin bu saydığımız hususlarda kaç tane saydık? Ne dedik? Beş tane saydık değil mi? Halbuki biz ne demiştik? Altı esas var dedik. Allah Azze ve Celle burada beş tane bize haber verdi. Dolayısıyla bu İslamoğlu gibi çevreler maalesef inanılması gereken şeyler yani imanın esasları içerisinde kaderi saymazlar. Kaderi saymazlar. Mesela Aziz Bay'ındır bu konuda gerçekten büyük hata içerisindeler. İslam oğlu öyledir. Ancak Kamer suresinin 49. ayetinde Rabbimiz Subhanahu ve Taala buyuruyor. İnne kull eşeyin halaknâhu bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık. Yani her şeyin bir kaderi var. Daldaki yaprağın bile bir kaderi vardır. Hiçbir şey yoktur ki Allah subhanahu wa Taala onun için bir kader tayin etmiş olmasın. Dolayısıyla Kur'an'dan inanılması gereken esasların bunlar olduğunu haber veriyor. Kamer suresi. Yok. 49. Bir de bu söylediğimiz 6 esasa. Bu 6 esasa. İnanılması gerektiği, iman edilmesi, yani im iman edilmesi derken iman, tasdik. Bir de bunun sünnetten bir delili var. Arkadaşlar sünnetten bir delili var. Bu da hem Müslim'de hem Ebu Davud'da hem Tirmizi'de geçen bir hadis. Birçok rivayet yolu var. Ve bu hadis Cibril hadisi diye meşhur olmuştur. Cibril hadisi. Hadis şöyle. Hem Ebu Hureyre'den bunun rivayeti var. Hem ee, ee, Omar radiyallahu anh'tan rivayeti var. Ve başka sahabelerden de bunun rivayeti var. <gülüyor> Diyor ki biz Allah Resulü a.s.m ile mescitte otururken bir adam geldi. Ancak bu adamı hiçbirimiz tanımıyorduk. Yani yabancı birisi ancak üzerinde yolcu olduğunu gösteren hiçbir alameti yok. Yani elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah birisi geldi. واشد البياض ابيض. واشد السواد الشعر yani. Saçları şiddetli siyah, elbisesi şiddetli beyaz. Yani ne demek istiyor? Hani o zamanlar biliyorsunuz çöl yolculuğu olduğu için böyle adam elbisesi temiz kalmaz. He, Yani o tozlarda, o çöllerde böyle mutlaka yolculuk alameti olur. Diyor ki bu adama hayret etti. Geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında oturdu. Dizlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine dayadı. Şu şekilde hani kohutta otururuz ya namazdayken. İlk teşehütte onun gibi. Dizleren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizlerine dayadı. Ve dedi ki, ya Muhammed aleyhis sallallahu aleyhi ve sellem. iman. Bana dedi, imandan haber ver. Yani iman nedir? Aleyhis sallallahu ona haber ver. Dedi ki, el imanu en tu'minu billahi ve melayketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yom el akhir ve bil kadri hayri ve şerrı was salam ona bunu haber verdi. Bu sefer o karşısındaki dedi ki: Sadakt. Dedi ki sen doğru söyledin. Sahabe diyor ki biz ettik. Adam hem soru soruyor hem tasdik ediyor. Bu sefer dedi ki: Akhbirni anil islam Bana dedi İslam'dan haber ver. salam, aleyhisselam en te shede en la ilahe illallah ve en Muhammeden Resulullah. Ve tuqimus salih, ve tu'tiye zekah ve haccul beyt, ve savmu ramadan. Ey aleyhisselatü vesselam ona İslam'ın 5 esasını haber verdi. Şehadet, namaz, zekat, hac ve ramazan orucu diye haber verdi. Bu kişi tekrar dedi ki sadakt dedi ki doğru söyledin. Ve arkasından ihsanı sordu. İhsan nedir dedi. O da dedi ki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğüne inanmandır. Yani sen biliyorsun ki ey Allah subhanehu ve teala seni gözetiyor ve biliyor. Yani bu bir derecedir, bu bir makamdır yani. Makamdır derken kişi salih amelle, salih niyetle bunu yaptığı zaman o dereceye ulaşır. Yani Allah'ın gözetimi altında olduğu şuurunu kaybetmemek. Tekrar bu dedi ki sedaktı. Sonra dedi ki, Bana dedi, kıyamet saatini haber verdi. dedi. Bunu Resulullah'a soruyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam da de dedi ki, Bunu soran dedi, sorulandan daha iyi biliyor. Dedi ki o zaman bana onun alametlerine haber ver. Kıyametin madem saatini bilmiyorsun alametleri nelerdir. Aleyhisselatü vesselam da ona saydı. Dedi ki işte binaların yükseltilmesi, cariyenin efendisini doğurması ve benzer. Bunları söyledikten sonra sahabe diyor ki o adam kalktı gitti. Ve Allah Resulü wel Vesselam bu sefer dedi de biliyor Hij is gelen kimdi? Dedi ki de ve Resulü is iyi de gelen Hij Cebrail'di. Size dininizi öğretmek üzere de Yani Hij dininizi öğretmek yani ikisi de biliyor. Biri is heel erg bedankt Hij is Ashab öğrensin diye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e bu şekilde soruyor. Hatırlayınız, ''Ahbirnihanis-sa'a'' dediğinde, bana kıyamet saatine haber ver dediğinde Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bunu soran, sorulandan daha iyi biliyor. Yani bu demek değildir ki Cebrail sen biliyorsun, yani ne demek istiyor? E yani sen sen eğer bu konuda bilgin varsa benim de var yani anlamında. Yani benim bilmediğim gibi sen de bilmiyorsun ya da sen de biliyorsun ki ben bunu bilmiyorum anlamında. O zaman Cebrail dedi ki Aleyhisselam dedi ki o zaman bana bunun alametlerini haber ver. Dikkat edin. Burada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam أخبرني أخبرني عن الإيمان dediği zaman Cebrail kendisine imanı bana haber ver dediğinde Aleyhissalatu vesselam ona ne saydı? İmanın 6 6 rükununu aleyhissalatü vesselam saydı. Bunun içerisinde kader var mı? Var. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmen. Kadere iman etmen aleyhissalatü vesselam bunları zikretti. Dolayısıyla bunlar biliyorsunuz bunlar hadislere hastalıklı olduğu için yani hadislere adam gibi yaklaşamadıkları için e, Kur'an'ı esas aldıkları için ki Kur'an da onlara cevap vermiyor bu konuda. Ne yapıyorlar burada? Kaderi ayırıyorlar ve bu onların, onlar için önemli bir rukunda büyük bir hata yapıyorlar. Büyük bir hata yapıyorlar. Yani Abdülaziz Bayındır diyor ki, kişi diyor, kaderini kendi yazar veya kader değişir, ecel değişir. Hani Nuh suresinden ayet getiriyor, onları belli bir ecele kadar ertelerdik diyor mesela, eğer iman etselerdi gibi. Halbuki orada ertelenecek yani orada azapla alakalı söylenen bir şey. Dolayısıyla biz ehl-i sünnetin hakidesi, imanın altı esasına ve Ali aleyhisselatü vesselam'ın demin Cibril hadisi diye belirttiğim hadiste geçen imanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi inanmakla mükellefiz. İslam'ı da onun haber verdiği gibi inanmakla mükellefiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresi 136. ayette. ''Ve men yekfur billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ba'ida.'' Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, enbiya'yı ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür diyor. Rabbimiz Fahane ve Teala. Tabii onlar ne yapıyorlar bakın dikkat edin burada yine ne, ne yok? Kader yok. İşte bu onları sapıklığa düşürüyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor ya da az önce haber verdiğimiz, okuduğumuz Kamer Suresinin 49. 49. ayeti. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi bir kader ile yarattık buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Yine Nisa Suresi 150 ve 51. ayetler. Rabbimiz şöyle buyuruyor orada. In de leden, als je een billehje ware, is wij hebben nu minu klein klein furu klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein klein arasında bir yol tutmak isteyenlerdir. İşte bunlar var ya, yani ikisi arasında ne demek? İman ve küfür arasında yol tutmak isteyenler. En basit arkadaşlar, Emener Rasulü de yine demin söylediğimiz şeyler geçer. Kim bize bunu hatırlatacak? Emener Rasulü'nün Bakara suresinin son ayetleri. Ne diyor orada Rabbimiz? Emener Rasulü. Oku bakın biriniz okuyun onu. Tabii ki. Ik Rahim deme karakter. Bir dakika een Kabul Ik senden. Bir daha söyle şimdi. Direkt de ki. heb een karakter. Ik heb een karakter. Ik heb een karakter. de heb een karakter. Ik heb een karakter. Ik Tamam. Eyvallah. Allah razı olsun. Kim bunun mealini verecek? Ne diyor? al rasul bima unzile ileyhi min Rabbihî vel mu'minun Rasul ve mü'minler Allah'tan kendilerine iman ettiler. Kendilerine indirilene iman ettiler. Vel mu'min kullun hebben. Akulun aanen bij Allah, Allah, en de melekete, en de kootbete, en de rucule. De mannen hebben. Bekijk de minste die we hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Hebben. Bunlara iman etmeyi bizlere emretmiştir. Ancak bu demin okuduğum ayette Nisa suresi 150 ve 151. ayette diyor ki onlar iman ve küfür arasında bir yol tutmak istiyorlar. Ve diyorlar ki bir kısmına inanırız bir kısmını inkar ederiz. Ehli kitabı sapıklığa sürükleyen şey nedir biliyorsunuz. Dediler ki biz, Hristiyanlar dediler ki biz İsa'nın inancı üzerinde kalacağız. Halbuki yalan bir söz İsa Aleyhisselam'ın inancı üzerinde de değiller. Yahudiler dediler ki biz Musa Aleyhisselam'ın inancı üzerinde kalacağız. Kimi inkar ettiler? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ettiler. Dikkat edin arkadaşlar. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen İslam'ı kabul etmediler. Ve onlar biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul olarak kabul etmiyorlar. Ne oldu bunlar şimdi? Evet kafirlerden oldular. Evet. Şimdi yani bu önemli bir husustur. O zaman bunların arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Allah azze ve celle demin söylediğim bunlar bir kısmına iman ederiz ama bin kısmını inkar ederiz diyenler ve bu ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler var ya Ikke humul kafiruna hakka, İşte onlar, Gerçekten kafir olanlardır, Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böyle bir ayırma gidenler. Ve a'tedne lil kafirine azabem muhine. Ve diyor biz, Kafirlere alçaltıcı bir azab, Azabı hazırlamışızdır. Nisa suresi 150 ve 51. ayetler. Evet, burada, Şu an icmalen, biz bunların hepsine inanıyor muyuz arkadaşlar? İnanıyoruz. Biz iman ettik. Ha, o zaman bize düşen Kur'an ve sünnet ışığında bu sefer bunları tafsili olarak iman etmektir. Yani ayrı ayrı detaylandırarak Yüce Rabbimizin dilediği şekilde. Ve bu iman bizi nereye götürür? Tahkiki imana götürür. Yani hakkıyla iman etmeye sebep olur. Demin dediğim gibi insanlar amener Rasulü belki size söylerler. Ben bu altı esas'a inanıyorum. Ama biz biraz içini kurcalayın bakarsınız ki adam cahil yani bunları. Ya da sapık bir fırka gibi inanıyor kader inancına. Ya da meleklerle ilgili ilgili sapık bir inanca sahip. Ya da enbiyalarla ilgili. Ya da Rabbimiz Subhanehu ve Teala ile ilgili sapık bir inanca sahip. O halde inancını Kur'an ve sünnette almayan, Kur'an ve sünnetten beslenmeyen bir kimse gerçekten sapmaya mahkumdur. Evet. Neydi imanın ilk esası? Allah'a iman. Bunu Arapça bilmeyenler ne yapsın? Mehmet, ne yapsınlar? Ezberlesinler. Allah'ın isim bak doğru bir şey yerden geldi. O zaman ezberlesinler Arapça bilmeyenler. Bilenler kaç kişi arkadaşlar? Demin söylediğim lafızlarla Arapça şekliyle. Yani bu biliyorsunuz en en şey kitaplarda bile yazar hani namaz hocalarında falan filan yazıyor. Ee, ezbere bilenler el kaldırabilir mi? Evet. Emen tu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. Bunu Arapça ezberleyelim mi? Yani ezberleyelim. Ezberleyin kardeş. Ezberleyin, ileride çocuklarınıza da öğretirsiniz. Böyle bir faydası var. Heh? Yok, ayeti değil. Bu esasları yani. bu e, Lafız itibariyle bazı şeyler Arapçadan kopmayalım diye. Okudum, sen gelmeden on defa okuduk biz. Sen Sen geç kalmışsın. Sen söyleyeceksin artık. Ee, hoca sizi geçen hafta şekere alıştırdı. Nerede toz şeker var dışarı burada? Yani bunu bunu ezberlerseniz bu size faydalı olur çocuklarınıza da ee, inşallah bu, bu konuda gayret gösterin yani birinci şart birinci şart ne dedik? Emen tübile ey <gülüyor> Allah'a iman etmek. Peki Allah'a iman nasıl olur? Bunun üzerinde konuşalım. Allah'a iman, Allah'ın her şeyin Rabbi, sahibi, yöneticisi ve yaratıcısı olduğuna, ibadeti tek başına yalnızca onun hak ettiğine, ibadeti tek başına yalnızca onun hak ettiğine, kemal sıfatlarıyla tanımlanmış ve her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olduğuna, Bütün bu hususların gereklerine bağlı kalarak ve bunlarla amel ederek kesin bir şekilde inanmaktır. Bütün bunlarla beraber inanmaktır. Yani yaratıcı olduğuna, her şeye kadir olduğuna, hakim olduğuna, tek mabut olduğuna vesaire kesin bir şekilde kanun koyucu olduğuna. He zaten maşa kanun koyan yok. Türkiye'den çok vurgulanan madde de olur kanun koyucu olduğuna o yüzden onu unutma diyor Cemal kardeş. <gülüyor> evet tek başına kanun koyucu olduğuna iman etmektir. Dolayısıyla Allah'a iman arkadaşlar Allah'a iman dört hususu içinde belirler belir barındırır dört husus. Bakın bu. Akidenin en önemli hususudur. Dört hususu içinde barındırır. Bir, Allah'ın varlığına iman. İki, Allah'ın rububiyetine iman. Üç, Allah'ın uluhiyetine iman. Dört, isim ve sıfatlarına iman. Bu dört husus. Daha sonra biz bu dört hususu üçe düşüreceğiz. Tevhidin kapsadığı üç husus. Niçin üçe düşüreceğiz? Çünkü birincisi Allah'ın varlığına iman. Önce bunun niçin, nasıllığını tek başına değerlendirmemiz gerekir. Allah'ın varlığına iman, genel olarak Allah'a iman konusu içinde yer almakla beraber Allah'ı tevhid etmek, birlemek anlamına gelmez. Allah'ın varlığına iman demek onu birleme manası taşımıyor yani. Yani şu an mesela biliyorsunuz Yahudiler Allah'ın varlığına inanıyor mu? Hristiyanlar? İnanıyor. Ve daha birçok sapık fırka inanıyor mu? Onlar da diyorlar Allah var. Ancak bu demek değildir ki Allah'ı biliyorlar. Ya da bu demek değildir ki Allah'ı tevhid ediyorlar. Ya da tevhid inancı üzereler. Hayır. Allah'ın var olduğuna inanmak ayrı bir şeydir. Yüce Rabbimizin demin ziyadesiyle söylediğim uluhuyetiyle, rububiyetiyle isim ve sıfatıyla inanmak ayrı bir şeydir. Bu sebeple insan, insanı Allah'ın varlığına, imana sevk eden dört delil var. Dört şey bizi zorlar ki biz Allah'a iman edelim ya da Allah vardır. Dört şey bizi buna zorlar. Bunlardan Bir tanesi fıtrattır. Fıtrat. Yani dört madde sayacağız. Bunlardan bir tanesi neymiş? Fıtrat. Fıtrat. Yani fıtratımız üzerinde yaratıldığımız şey. Herkes yaratıcısına iman fıtratı üzere yaratılmıştır. Yani yaratıcısına eğilim ve meyletme kabiliyeti üzerinde yaratılmıştır. Ve bu düşünme ya da öğrenme yolu ile elde edilen şeylerden değildir. Kişi fıtrat üzere yaratılır. Arap Suresi 172. ayette yani bunun sebebi de bu. Ve ız ahdı rabbuk mın mın bani adama mın zuhurı him zuriyet hum ve aşhada ala anfus hum alastu قالوا بلى Ayette diyor ki Adem oğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Bu nerede oluyor arkadaşlar? Nerede oluyor? Evet. Kalbı. bela ne demek? Maar sen je bela sen diyorsun ki mesela dediler ki dat evet, de yani şimdi ayette geçti kalu bela evet dediler ki evet. Yani bu ruhlar ziet dat Allah naar de heerlijke geest dat je naar de heerlijke geest dat je naar de heerlijke bir soru sormuştu. Yani biz ruhlarımız yaratıldı ve dünyada bu bedenimizle şu an buluşmuş. Yani bundan önce Allah azza ve celle bütün Adem oğullarından bir söz almıştır. O da nedir? Ben sizin Rabbiniz miyim?" dediler ki "Evet. Sen bizim Rabbimizsin." "Kalu Evet sen bizim Rabbimizsin. Şahidne. Biz buna şahidiz." Allah is ve Celle diyor ya onları die de şahit tutarak. Ve biz de diyoruz ki evet biz bunu kabul die de jury heeft, die de jury heeft, die de bunun üzerine diyor ki jury heeft, die de jury heeft, die de jury heeft, die de demiyesiniz diye. Arkadaşlar gerçekten Allah azza ve celle kulu üzerinde hücceti oluşturuyor. Şu an cennetliklerin sayısı belli mi? Belli. değil mi? Yani bunu söylerken niye söylüyoruz? Biz biliyoruz ki Allah azza ve celle bizi imtihan etmese de cennetlikler belli, cehennemlikler belli. Değil mi? Çünkü Allah azza ve celle levh-i mahfuz'a her şeyi yazmış ve hiçbir şey değişmeyecektir. Ama yine de şu sözün üzerine rağmen, şu söze rağmen, ruhlar aleminde verdiğimiz bu söze rağmen, Allah dünyada bizi tekrar imtihan ediyor ve bizi bizlere şahit tutuyor. Ve dikkat edin. Kiramen kâtibîn ya'lemûne mâ tef'alûn. Sizin üzerinizde şerefli yazıcılar var. Her ne yaparsanız bilirler. Şu an yaptıklarımız şahit olunuyor ve bunlar yazılıyor. Bütün bunlara rağmen yine ayette ne diyor? O gün Ağızları mühürleriz. Eller yaptıklarını söyler, ayaklar da şahitlik eder. Bir başka ayette insan der ki, size ne oluyor ki benim aleyhime konuşuyorsunuz? Yani ben mücadele ediyorum, sizi kurtarayım. Yani bedenine. Ama siz, siz benim aleyhime konuşuyorsunuz. O zaman uzuvları ona cevap verir. Derler ki, her şeyi konuşturan Allah, bizleri de konuşturdu. Düşünebiliyor musunuz? Allah nasıl da hücceti oluşturuyor kulu üzerine. Yani en ufak bir zulme uğramayacağının delili insanın bizzat kendisidir. Şu şu şeyi bir hadisle destekleyelim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor diyor ki Allah Subhanahu ve Teala: "Ey Adem'i yarattı. Ve daha sonra Onun sırtını sıvazladı. Küçük inciler şeklinde onun sırtından zürriyeti döküldü. Yani onun çocukları insanlar. Kimisi siyah zerrelerdi, kimisi beyaz zerrelerdi. Küçük küçük böyle. İşte Allah azze ve celle o ruhlardan bu ahdi aldı. Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz miyim? Dediler ki: "Kâlû" Bele, dediler ki, evet, şehidne, biz buna şahidiz. Adem Aleyhisselam o zaman dedi ki, ya Rabbi, yani bunlar kimdir? Dedi ki, senin çocuklarındır. Niçin kimisi siyah? Sırtının sağından dökülenler beyaz, solundan dökülenler ise siyah inciler. Dedi ki, bu senin çocuklarından cehenneme girecek olanlardır. Siyah inci olanlar. Diğerleri de cennete girecek olanlardır diye Aleyhisselatü Vesselam bunu haber verdi. Ve işte bu fıtrattır. O yüzden biz doğumumuzda, yani dünyaya geliriz, bir fıtrat vardır bizde. Yani tabiri caizse o bellek, ruhlar aleminde verilen o bellek bizde vardır. İşte biz buna diyoruz ki fıtratın muhafaza edilmesi, bozulmaması. Bize düşen şey şu an fıtratımızı korumaktır. Çocuklarımızı korumaktır ve İslam fıtratı üzere yetiştirmektir. Fıtrat nasıl bozuluyor? Kişi büyüdükçe ne yapıyor? Çevreye uyuyor, anne babasına uyuyor ya da cahil topluma uyuyor derken fıtratı, fıtratını unutuyor. Ve böylelikle şirk koşuyor, zulüm işliyor, günah işliyor. Ne yapıyor? Fıtratı bozuluyor bu kimsenin. Arkadaşlar fıtratın olduğunu kendi çocuklarımızda görebiliriz gerçekten çocuğunuza bakın utanılacak bir hususta hayal eder mesela belki bir çocuk fıtratı temiz olduğu için diyelim ki kötü bir görüntü çıktı bir televizyonda bir şeyde yüzünü çevirir öyle mi? nereden biliyor bu çocuk? utanma duygusu o fıtrat olarak ona verilmiş ya da fıtratına uygun bakıyorsunuz ki 6 yaşında Kur'an'ı hafız etmiş yani niye çünkü fıtratı böyle Daha önce belki anlatmıştım bazı arkadaşlara. Beni etkileyen herhalde bu Ömer Hayyam'ın mı bir kitabı? Ee, Hay bin Yakzan diye birinin bir e, filmini yaptılar. Çizgi filmini. Çizgi film böyle yaptılar. Güzel bir çizgi film ama onun kitabı da var. Ömer Hayyam'ın bir kitabıdır. Burada O filmde şöyle bir şey var. Hani bir gemi mi vuruyor, ne oluyor? O çocuk adada kalıyor. Derken bunu geyik emziliyor falan. Bu çocuk büyüyor. Böyle 5-6 yaşlarına geliyor. Bir elbise edinmesi gerektiğine inanıyor. Ve ölmüş bir geyiğin derisini alıp bununla edep yerlerini örtüyor. Dikkat edin buna kimse demedi ki sen edep yerlerini örttün. Dağda Bir adada tek başına yaşıyor bu. Ve biraz daha büyüyor, avlanmayı öğreniyor, pişirmeyi öğreniyor. Sürekli tefekkür ediyor. Ben kimim? Kendi gibi başka bir mahluk yok. Ben kimim? Ben neyim? Böyle tefekkür ediyor. Ve çocuk olduğu yaşlarda, yine 12-13 yaşlarındayken bir mağaraya giriyor. Mağara da böyle derin bir mağara. Giriyor, yolunu kaybediyor. Çıkış deliğini bulamıyor ve sabaha kadar gece çünkü akşam giriyor hava kararınca kayboluyor. Çıkış yolunu arıyor mağara büyük bir mağara oradan derken labirent gibi bulamıyor. Ve oturup ölümü bekliyor tabiri caizse. Uyuyakalıyor sonra gözünü açtığında bakıyor ki bir yerden ışık vuruyor. Işık yani gün ışığı içeriye vuruyor. Orada çıkış olduğunu anlıyor. Çizgi filmde bunu işlemişler benim hoşuma gitti. Bu sefer kalkıyor diyor ki o beni seviyor, o beni seviyor diye koşarak o çıkışa doğru gidiyor. O beni seviyordan kimi kasteliyor? Yani bilmiyor ki sahibi kimdir ancak biliyor ki onu bir gören var. Onu bir işiten var. Onun bir sahibi var. Niye? Fıtra. Dikkat edin insan görmemiş bu. Ve böyle bir delikanlı yaşa geliyor o adada. 20-25 yaşlarında. Bir tane de alim bir gemiyle o adaya geliyor. O da insanlardan kaçıyor. Diyor ki şurada birazcık şu ada sessiz diyor tek başıma burada tefekkür edeyim çalışmalarımı yapayım. Uzak bir yerde. Bu hay bunu görünce şaşırıyor. Kendi gibi birini görüyor. Dikkat edin sakallı bir de hay bin yakzan. Fıtratı çünkü bunu gerektiriyor. Sakalı var. O kadar şeyi giyinmeyi buldu, sakal tıraşını bulmadı ama. Çünkü fıtratı ona diyor ki, ''San!'' Ve o alimi uzaktan uzağa takip ediyor. Bakıyor ki kendi gibi oturuyor, kalkıyor, yiyor, içiyor. O alim de onu görüyor. Diyorsun, ''Vay be, ben insanlardan kaçtım.'' diyor, ''Burada bile insan var.'' Sefer o da onu... Diyor. İkisi birbirinden önce uzak kalıyor. Derken bu alimin dikkatini çekiyor, diyor, ''Gel falan yaklaşıyorlar.'' Bakıyor ki bir tek kelime, hangi dili konuşacak dil bilmiyor. Bu alim ona konuşmayı öğretiyor. Ama kısa sürede öğreniyor. Bizim gibi böyle kafası televizyonlarla, dizilerle bulan bunalmamış yani. Müzikle, günahla bunalmamış. Hemen öğreniyor. Ondan sonra o alim başlıyor ona Allah'ı anlatmaya. O ona anlatınca bu sefer bu hay ona diyor ki, Bu da güzel bir kelime. Vallahi diyor senin bana şu anlattıklarınla bugüne kadar benim düşünerek bulduklarım aynı diyor. Yani şu an bana anlattığın şu göğün sahibi şu güneşi doğurup battıran şöyle. Senin bana anlattıklarınla diyor benim benim diyor tefekkür ederek ulaştığım şey aynı. Niçin? Çünkü fıtratı bozulmamış. Fıtrata bağlı kalmış. İşte fıtrat bize Allah'ın varlığına götürür. Dolayısıyla sonra tabii o onun devamında diyorlar ki bunu alıyor insanlara yani bir topluma götürüyor o alim. Bir süre sonra oradan geri adasına kaçıyor. Bakıyor ki ben diyor adamda daha mutluydum. Rabbimle baş başa. İnsanların o ifsadını görünce, o şeyini görünce bundan uzaklaşıyor. Evet. Ders saatimizi açtık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya mecusileştirir. Ne yaparmış onu? Her doğan çocuk ne üzere doğarmış? İslam. Fıtrat üzere. Evet. Ancak ailesi onu ne yapar? Ya Yahudi yapar. Peki niye Müslüman yapar demiyor? Heh, çünkü fıtrat o, asıl olan o, tamam mı? Ve yine Rabbimiz Rum Suresi 30. ayette şöyle buyuruyor: Fa aqim wajheke li dini hanife ve sen yüzünü hanife olarak dine. Fitrat Allah fatara an-nas 'alayha Allah insanlari hangi fitrat üzere yaratmışsa yüzünü sen ona çevirir Allahu akbar. La tabdila li khalqillah zalikal ladina dinul Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Dolayısıyla fıtrat bize der ki inan. Gerçekten insanın içerisinde fıtratında inanma duygusu vardır. İnsanın kendisi de İnşallah önümüzdeki hafta konuşacağız. Fıtrattan sonra ne var? Akıl. Akıl da bize mutlaka bir yaratıcının olduğunu söyler. Başka ne var? His. Başka ne var? Semavi kitaplar. Bunlar hepsi bizi ona yönlendirir. Ama adam düşünür, taşınır, ya bakar bir şey bulamaz, Hindistan'da ineğe tapar. O ayrı bir mesele. Ancak tapınma duygusu var. Bir taşa olsa tapınmaya gider, puta yani veya başka bir şeye. Efendim? Illaki, illaki, illaki. O o Fıtratı bozulmuştur onlara yöneldiği zaman. Ama aklı, yani vaka bu. Yani benim bu gözümü gördüren bir güç var. Beni böyle bir düzene koyan bir güç var bir yaratıcı var yani şu göğü düzene sokan. Akıl bunları söyler. Dolayısıyla işte bu Rabbimiz ruhlar aleminde bizden ahdelen Rabbimiz subhanahu ve teala şu an o sözü o bizi şahit tutarak ve bu şahitliğin hakkını yerine getirmiş olan kullardan bizleri kılsın. Burada noktalıyorum arkadaşlar. İnşallah fıkıh e, Dersimiz is başlayacak. Şimdi Ik heb ze gegeven, ik heb ze gegeven, ik ik heb ze gegeven, ik heb ze gegeven, ik heb ze gegeven, ik heb ze gegeven, ik heb ze heb ik heb